Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde devam eden COP27'nin ikinci haftasında Bakan Murat Kurum Türkiye'nin ulusal katkı beyanını açıkladı. Türkiye'nin yeni iklim hedefine göre 2030 yılı için %21 artıştan azalım hedefi %41'e çıkarıldı. 2030 yılına kadar yaklaşık 500 milyon ton sera gazı azaltım hedefi verildi. Emisyonun pik yılı olarak ise 2038 yılı belirlendi. Enerji, ulaşım, tarım, turizm, atık, binalar, yurtak alanlar olmak üzere 7 sektörde emisyon azaltımına gidileceği açıklandı. Fakat kampanya yürüten sivil toplum ve düşünce kuruluşlarıyla gençlik hareketleri verilen bu hedefin artıştan azaltım olması nedeniyle emisyonları azaltmak yerine bugüne göre %30'dan fazla arttıracağını vurguladılar. Ayrıca Türkiye'nin enerji dönüşümünü geciktireceğini ve 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşmanın da maliyetini arttıracağını belirtiyorlar. İklim alanında faaliyet gösteren sivil toplum ve düşünce kuruluşları COP27 öncesinde Türkiye'nin güçlü bir ulusal katkı beyanı yani NDC vermesi için ortak bir çağrıda bulunmuş ve %35 mutlak azaltımla emisyonların mevcut seviyesinden 340 Megaton karbondioksit de eşdeğer seviyeye inilebileceğinin altını çizmişlerdi. Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi için daha güçlü bir katkı beyanı talep eden kampanya Change.org Taksim 2030 iklim hedefi adresinde. Kanserojen kirleticilere yani PM2.5'a acilen limit belirlenmeli tabeli gibi de Change.org Taksim Temiz Hava Limit adresinde bir kampanya başlattı. İntern Doktor Buket Göktaş. 17 Kasım Dünya Akciğer Kanseri Farkındalık Günü vesilesiyle temiz havanın herkesin en temel hakkı olduğunu Buket Göktaş bir kez daha vurguluyor. Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreteryesi, COP27'de yani Şarmel Şeyh'te Sağlık ve İklim Değişikliği Türkiye Ülke Profili adlı raporu yayınladı. İklim değişikliğinin Türkiye'deki sağlık etkilerini ele alan ve iklim kriziyle güçlü bir mücadele yapılmazsa sağlık etkilerinin ve maliyetinin her geçen yıl artacağını vurgulayan bu rapor hava kirliliği verilerinin mevcut olduğu Türkiye'nin en kalabalık 10 şehrinde yani Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Konya'da Dünya Sağlık Örgütü kılavuz değeri olan 5 mikrogram metrik küpün üzerinde yıllık ortalama PM2.5 seviyeleri olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca Türkiye'de hava kirliliği yüzünden her yıl 37.000 erken ölüm yaşanıyor. Partikül maddelerin de başlıca nedenleri arasında olduğu solunum, kalp damar ve kanser hastalıkları Türkiye'de en ölümcül 3 ana hastalık grubu olarak belirlenmiş durumda. Partikül maddelerden kaynaklı erken ölümlerse, gayri safi milli hastalığının %6'sı oranında ekonomik kayba neden oluyor. Dolayısıyla bir an önce harekete geçilmesi gerekiyor. PM 2.5'un hem her yerde ölçülmesi hem de limit değerlerinin Türkiye'de artık konulması gerekiyor. Kampanya Change.org Taksim Temiz Hava Limit adresinde devam ediyor. Kastamonu'nun Abana ilçesinde yer alan Abana İnönü Anadolu Lisesi mevcut yerinden çıkarıldı. Lise Dere Taşkın alanı içerisinde yeniden inşaat halinde Mehmet Şenol bu karara karşı çıkıyor. Diyor ki Change.org sel alanına okul olmaz demiş kendisi. Daha önce de olduğu gibi yine bir sel yaşandığında sular altında kalacak olan bu alanında çocuklarımız için okul yapımına izin verilmesini kabul etmiyoruz diyor. Yetkililerin bu yanlış kararlarından vazgeçmelerini istiyoruz diyen Mehmet Şenol, Kastamonu'da Abana ve Bozkurt ilçelerinde geçtiğimiz yıl yaşanan büyük sel felaketinde 70 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekiyor ve ekliyor. Yüzlerce vatandaşımız evinden ve arabalarından oldu. Bu senede Haziran ayında tekrar yaşanan selde geçici köprüler yıkıldı. İki ilçe yeniden derenin suları altında kaldı. Sel sonrası yapılan uygulamalarla dere taşkın sahasında 600'e yakın binanın yıkım kararı çıktı. Dere yatağı tekrar şekillendirilmeye çalışıldı. Abana Belediye Başkanlığı bu selden ders çıkartmamış ki hiçbir şey olmamış gibi Ezine Deresi taşkın sahası içine DSI raporuna göre 12,5 metre mesafeye Okul yapım alanı olarak belirlemiş. Abana İnönü Anadolu Lisesi'nin şu anki yeri olan deniz kıyısındaki alandan neden çıkarılıyor? Yetersiz ve eski denilen okul aynı yerine neden modern ve sağlam bir okul yapılmıyor? diye soruyor Mehmet Çenol ve şu soruların da cevabını merak ediyor. Abana İnönü Anadolu Lisesi şu andaki yerine turizm amaçlı konaklama otel motel projesi geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitiminden daha mı önemli? Ayrıca Abana-Ezine Deresi'nde yaşanan bu sel felaketinin ve ölümlerin etkisi altında kalan çocuklarımız neden korku içinde yapılacak okulda eğitime mecbur bırakılıyor, diyor. Change.org sel alanına okul olmaz adresinde kampanyasını sürdürüyor. Ben Uygar Özesi, Change.org özel haber programını değerleyen Nil Orman, Balpınar ve Ebru Tepeler ve Büşra Yar sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler diliyoruz.